Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, kimi naburaklubumuzla iman ve İslam. Ve sallallahu sallamın khatibi ve aale ve sahıbimiz. Ve kimi kimi kimi kimi kimi Bugün tamamlayıcı olsun diye Ahmed İbni Hanbel merhum hakkında kısa bilgi vereceğim. Sonra Kur'an-ı Kerim'e İslam'ın delillerinden birincisi olan, hüküm kaynaklarından birincisi olan Kur'an-ı Kerim'e geçeceğim. Yine kardeşlerimizin verdiği bilgiler arasında bir de istişare etmişlerdi. Caferiye var. Caferiye ile ilgili ayrıca bilgi vereceğim ama biraz ilerleyelim. Bir de devreye farklı Bilgiler girsin arzu ediyorum. İnşallah bu duyguyla Ahmet İbni Hanbel de İmam-ı Şafii ile bağı olduğu için onu da zikredelim. Zaman zaman kelimeler arasında geçti. Tamamlayalım. Sonra yolumuza devam edelim. Oldukça kısa vermeye çalışacağım ben yine. Tabi detaylandırınca dallanıp budaklanan bilgiler var. Ahmet İmam Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbel'dir esasen. Biz ne diyebiliyoruz? Ahmed İbni Hanbel olarak biliyoruz ama Hanbel e, kimdir? Hanbel e, dedesidir. Yani o değil. Babasının adı Muhammed'dir. Dedesinin adı Hanbel'dir. Han, Hanbel'dir. Daha doğrusu dilimiz alışmış. O şekilde söylüyoruz. Aslı Merv şehrindendir. Mervlidir. Babası Serahs şehrinin valiliğini yapmış bir insandır. Doğumu Bağdat'tadır, 164. Hicri 164. yıldadır. Burada doğmuş, burada neşet etmiştir, yani filizlenmiş, büyümüştür. Ama ondan sonra hani tabiri caiz ise yerinde duramamıştır. Yerinde duramaz bir tip diyorlar ya, yerinde duramamıştır. Güzel tarafından söyleyelim, tam bir ilim, Talibidir, ilmin peşinde koşan insan olmuştur. Zaman zaman söylüyoruz ya, Ahmet İbni Hanbel'in nedir? Daha ziyade hadis tarafı galiptir. Hadis tarafı galip olması hayatına da sirayet etmiştir. Hadis toplama uğruna dünyanın seyahatini yapmıştır. Bu hem ilim tarihi oluşunu gösterir Ahmed İbn Hanbel'in, hem de neyi gösterir? hadis duygusunun çok daha kendisinde galip olduğunu, mizacının, yapısının, zekasının da hadise daha uygun olduğunu gösterir. Bir hadis alimlerine bakarsanız o devirde, ta nasıl diyeyim, günler sürecek bir e, yolculuğun neticesinde bir hadise ulaşacaklarına inansalar, hiç üşenmiyorlar, kalkıyorlar, yollara düşüyorlar. O nadir hadisi başkasının duymadığı, ama o insanda sağlam bir kanalla geldiğini biliyorlar ise onun ayağına kadar gidiyorlar, önüne diz çöküyorlar, bu hadisi ondan alıyorlar, ezberliyorlar ve daha sonraki nesillere aktarıyorlardı. Tabi Ahmet'in ve Hanbel'in de bir özelliği var yani ayrıca nedir? E, o devrine göre erken olarak kayda geçirmek için çırpınanlar, çalışanlardan bir tanesi de odur. Artık hadis tedbini ciddi boyutlarda başlamıştır. O da bunun öncülerinden olmuştur. Mesela yaş olarak İmam Buhari rahmetullahi aleyh, imamı Müslim ve benzerleri ondan daha büyüktürler. Nasıl diyeyim yaşça küçüktürler. Tarih olarak daha geride büyüktürler. Yani tarihin rakamları büyümüştür bu babda. Şimdi seyahat ve ilmi seyahatleri arasında mesela küfeye seyahati var. Oradan Basri'ye seyahati var, Mekke'ye seyahati var, Medine'ye seyahati var, Yemen'e gitmiştir, Yemen'e seyahati var, Şam'a seyahati var, Magrib'e, Magrib'e nereye diyoruz? Fasa diyoruz, Atlas Okyanusu kıyısındadır, yani Afrika'nın öbür ucundadır, oraya seyahati var, peşinden oradan biri Cezayir'e gel Cezayir seyahati var, Irak seyahati var, İran illerine, Faris illerine gitmiştir, Horasan'a kadar gitmiştir, bir başka ifadeyle söyleyeyim, diğer diğer dolaşmıştır. Hadis toplamıştır, bilgi toplamıştır, ilim toplamıştır, müzakere etmiştir oradaki alimlerle kendi bildiklerini. Müsnedini meydana getirmiştir, müsnedinde 30 bin hadis vardır. Ve müsnedindeki her hadis kıymetlidir, değer taşır. Buraya bir parantez açtım. Bugün de müsned değer taşır. Eğer Ahmet İbni Handel'den geldiği gibi gelseydi daha büyük değer taşıyacaktı. Bu hadiseyi üzülerek söylüyorum. Ama İkaz sadedinde de söylüyoruz. Ahmet İbni Handel'in Abdullah isimli bir oğlu vardır. O da ilim meraklısıdır. Ama hadis ilminde babasının titizliğini taşıyan bir insan değildir. Ahmet'in ve Handel'in müsnedi ondan rivayet edilmiştir. Şu anda gider de müsnede bakarsanız işte Kale Ahmed der. Bu kimdir? Oğludur. An işte kimdir? Ahmedi, İbni Muhammed İbni Hanbel der. Ondan sonra silsile devam eder gider. Bu oğul Abdullah bir kısım hadisi babasının müsnedine kendisi katmıştır. Bu hadisler babasının koyduğu ölçüde olan hadisler değildir. Bu Ahmet İbni Hanbel'in kitabını ne yazık ki bulandırmıştır. Muhammed Zahid El Kevseri'yi Abdullah'ın yaptığı için bir baba kitabına yadıkarına yapılabilecek en büyük cinayetti der. Cinayet olarak nitelendirir. Daha ağır ifadeler de var. Doğrusu hangilerini kendi kattığını söyleseydi inanın o zaman bu sıkıntı olmayacaktı. Biz de diyecektik ki şu hadis şu hadis şu hadisi Ahmet İbni Hanbel rivayet etmemiştir. Onun değildir. Bunlar oğlunun kattığı hadislerden diyecektik. Onlara nokta koyacaktık. Bunları beyan etmediği için ne yazık ki hastalığın bütünü kitaba sirayet etmiştir. Belki şu sadette şunu söyleyebiliriz. İnşallah geri gelince sünneti incelerken de söyleyeceğiz. Bu milletin en büyük özelliklerinden bir tanesi Allah Resulü'nün ne söylediğini ne yaptığını, neleri görüp de hoş karşıladığını, buna takviri sünnet diyoruz, tasvip ettiğini, desteklediğini, o günlerde neler yaşandığını, nelerin müzakere edildiğini, neler söyledildiğini, hatta peygamberlerin nasıl uyuduğunu, nasıl uyandığını, nasıl namaz kıldığını, insanlarla beşeri münasebetlerine varıncaya kadar anlatan, bir başka millete ilim dalı nasip olmamıştır. Ne Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın sözlerini ve davranışlarını, emirlerini ve yasaklarını bu derece aktarmışlardır, ne de Musa ile yıllar yıl yaşayan İsa Aleyhisselam gene Yahudilerin zulmünden, kaçak, göçek, oradan oraya yaşamıştır, sıkıntılar çekmiştir ama Musa güçlü kuvvetli bir insandı, dirayetli bir insandı, otoriter bir insandı. Önündekileri nasıl diyeyim o kadar güçlü olmaları rağmen dizginleri tutup sapasağlam bırakmadığı halde aralarında yılları geçtiği halde ne de Musa Aleyhisselam'ın bu nevi sözleri bu nevi davranışları kayda geçerek sonraki nesillere aktarılmış değildir. Haliyle bu ümmetin en büyük özelliklerden bir tanesi böyle bir eserlerinin ortada varoluşudur. Efendimizin gece namazlarına kadar. Gidip de gödöktüğü kabristandaki gözyaşlarına rağmen, acılı anlardaki haline, sevinçli anlardaki haline, cihat meydanındaki haline, idare ve otoritedeki haline, bütün ile dikkat çeken, neler yaptığını kayda geçiren, üzerinde fikir yoran bir başka millet olmamıştır. Bunlar sadece kayda geçmemiştir. Kayda geçtikleri gibi, sonraki nesillere de nasıl aktarılacağı, Silsilede kimler bulunacağı gayet güzel, teşhis edilmiş, takdir edilmiş, kayda geçirilmiş ve düşünmüştür. İncelenmiştir. Her bir ravi incelenmiştir. Nasıl birisiydi? Bu gevşek miydi? Abdullah da olduğu gibi. Babası Ahmet bakınız, ilim ehlidir, ilim tarihidir Ama babası Ahmet'in handel gibi titiz ve dikkatli değildir. Bu konuda gevşektir. Haliyle bilmeden isnat ettiği babasının kitabına belki de hizmet ediyorum diye bir de şu hadisler de hadistir ben de ekleyeyim dedi diye eklemiş olabilir. Ama yaptığı cinayettir diyorlar. Doğru değildir diyorlar. Aynı ölçüleri taşımıyor diyorlar. Aynı titizliği, dikkati ve riayeti göstermiyor diyorlar. Bütün bunlara varıncaya kadar inceleme nasip olmuştur. Yıllar yılı. Asırlar boyu ve kilometrelerce bunun için yollar kat edilmiştir. Ahmet İbni Hanbel'in hayatı herhalde bunun örneklerinden birisi olsa gerektir. Geriye de eser bırakmış bir insandır. Tarihi var Ahmet İbni Hanbel'in. Fezailü sahabe diye iki ciltlik bu matbu, güzel de bir kitabı var. Rivayet üsüpludur. Yani sahabilerin faziletiyle ilgili gelen bilgileri hadis rivayet üslubuyla bu kitabına aktarmıştır. Yine tefsiri biliniyor. Züth hakkında bir kitabı biliniyor. El-İlel ve Rical diye hadisteki illetler ve hadis ilim ehliyle, ricaliyle, raviyle ilgili bir başka kitabı var. Bu aziz insan Tedris'te Şafi Üslubur'un imamı ı Şafi'ye hem Mekke'de hem de Bağdat'ta talebelik yapmıştır. Bu iki bölgede de özellikle Bağdat'ta, Mekke'de İmam Şafii daha çok tanınan bir insandır. Ama Bağdat'ta Ahmet İbni Hanbel daha çok tanınan bir insandır. Orada dahi hem hürmet ederek dikkatleri Şafii'nin üzerine çekmiştir. Hem de İmam-ı Şafii Rahmetullah Aleyh'den ders almıştır. Ve onun üstübunu da sevmiştir. Ancak hadis tarafı daima galip gelmiştir. Hadisteki rivayetlerinle hükmetmeyi daima tercih etmiştir. Her imamdan bir kere sahih bir hadis kim görür de sahih bir hadis önüne gelirse o hadis benim görüşümdür, benim kanaatimdir bilgisi vardır. Aksi olması da düşünülemez. Yani siz hakkı bulmak istiyorsanız, siz doğruyu bulmak istiyorsanız mutlaka bu ayete hadis varsa bu konuda bu sizin elinizi, kolunuzu daima bağlar. Dolayısıyla her imam bu kanaattedir, bu görüştedir, böyle de olması gerekir. Ancak Ahmet'in bir Hanbel bazen çok defa süzmeden, Ebu Hanife'de bakıyorsunuz bu süzge çok sık. Acaba bu hadisin asıl muradı neydi? Çünkü önünde şöyle bir hadis de var. Şu şuradan var, bu buradan var. Şu ayet de var. Bütün bunların ortalaması ne çıkıyor? Bunu bulmaya meyilli var. Ahmed ibn Hanbel'de ise hadis ne diyorsa onu olduğu gibi söylememe var. Bu şuna sebep olmuştur. Ahmed Hanbel'den gelen rivayetler çoktur. Dolayısıyla Ahmed Hanbel'de ne bulabilirsiniz? İmam Ahmet'te? Ebu Hanife ile aynı görüşü vardır. Bir bakıyorsun bir başka görüşünde Şafii ile beraber. Bir başka görüşünde İmam Malik ile beraber. Hatta bir başka hadis var, onu bir başka görüşe daha sevk ediyor. Bütün bunları dile getiren El-İnsaf diye bir kitap var. El-İnsaf isimli kitap, Ahmed İbni Hanbel'den gelen rivayetleri derleyip toplayan bir kitaptır. Altı cilttir. Farklı baskılar yoksa altı cilt. Şimdi şöyle, Hanefilerden görüşü hemen hemen her Hanefi kitabından alınır. Ama iş Hanbelilere gelince bu ne olmalıdır? Onların muhtemet dediği belirli kitapları var. Görüşler, mezhebin diğer alimleri süzmüşler. Hangisini sonra söyledi? Hangisi tercih edilir? Hangisi neye dayanıyor? Bir süzden, süzgeçten geçirmişler ve bunu kitaplarına derc etmişlerdir. Dolayısıyla onlar da Muhtemet olan, yani mezhepte muğtemet olan ve olmayan kitaplar ayırımı vardır. Hanbeli alimlerinin ve Hanbeli mezhebinin birinci derecedeki görüşünü almak istiyorsanız bugün Keşşafül Kina isimli bir kitaba müracaat edeceksiniz. Temel görüşü ondan alacaksınız, diğer kitaplar onu destekleyecek, mahiyette olacak. Mesela el Muni diye İbn-i çok güzel bir kitabı var, 9 ciltlik. Ama El-Mûnî Bağdat'ta yaşadığı için, Irak diyarlarında yaşadığı için, Hanefilerle çok iç içe olduğu için, kitabın tertibinde de Hanefilere uyduğu için, içerisindeki bilgi bugün 4 mezhep için dahi kıymetli olsa dahi onu muhtemel kabul etmiyorlar. Niye Hanefilerin tesirinde kaldı o diyorlar. Keşşaf-ı Kına'a muhtemel kabul ediyorlar. Onda bunu destekleyen bilgileri alıp öbür kitaplarına ekliyorlar. Bu yüzden Hanefi alimleri İmam Ahmed'i fakih yerine muhaddis kabul etmişlerdir. Muhaddis kabul ederler, çok defa kitaplarında İmam Ahmet'e cevap vermezler. Nadiren ehli hadis şöyle diyor veya İmam Ahmet şöyle diyor şeklinde gelen bilgi, Kitapta yer alır, dile getirdiğimiz gibi bu gerçekten azdır. İmam Ahmed İbni Hanbel ile ilgili gelen bilgi, Esmerce yapıda olduğu, uzun boylu olduğu, ince uzun olduğu, güzel simalı olduğudur. Mutezileye karşı savaş aşanlardandır. Reddedenlerdendir. O yıllarda, onun yaşadığı yıllarda da Abbası halifeleri itikadi açıdan ile iç içe olmuşlardır. Bunun getirdiği sıkıntıyla Halife Me'mun tarafından Belki de zorlanmak, dayatmak üzere Veya kaba tabiriyle kulağa çekilmek üzere saraya çağrılmıştır. Ama o saraya gidemeden, uzakta gitmeden me'mun vefat etmiştir. Yerine muatasım geçmiştir. muatasımın hışmına uğramıştır. Özellikle Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Bir başka ifadesiyle söyleyelim. Kelamullah mahluk değildir diye. Bunu şimdi ben anlasam kafalarımız zor anlayacak. Ama şöyle diyeyim. Mahluktan kasıt elimizde tuttuğumuz Kur'an-ı Kerim değildir. Bu Kur'an-ı Kerim matbudur, mahluktur. Daha dün matbaadan basılmıştır. Öbürü de daha evvel ya yazılmıştı ya basılmıştı. Hayır. Allah'ın kelamı belli bir tarihte mi Cenab-ı Allah bunu söylemiştir? Kelam vasfıyla bir iç içe olduğu için insan gibi zamanla bağlantılı mı olarak düşünülmelidir? Bu söz Cenab-ı Allah'ta ezelden beri vardı. Ezelden beri Cenab-ı Allah mütekellim idi, konuşurdu. Bu vasıfı biz tarihle sınırlandırabilir miyiz? Bu vasıf Allah'ın kendi yaratılmadığını ezeliği ve ebedi olduğuna göre, onun bütün vasıflarda da ezeliği ve ebedi olmaz mı? Kelam vasfı da böyle değil midir? Dolayısıyla zamanla sınırlandırılmalı mı ve Allah'ın veyahut da ezeliği ve ebedi olan vasfına mı bağlanmalıdır? Anlayışından gelen bir şeydir, yoksa elimize tuttuğumuz Kur'an-ı Kerim değildir. Çünkü vasfa sonu var başı var derseniz o vasfa sahip olana da gider ucu hiçbir vasıf şunun üzeri şu beyazdır bu bardak tamam burasında maviliği var bu renkler beyazlık ve mavilik şu anda bu bardağın beyazlığı bu bardak olmadan olmaz bir başka ifadeyle söyleyelim cisim olmadan vasıf olmaz kendi başına boşlukta güzellik olmaz. Ya bir çiçekte olur, ya bir ağaçta olur, ya nasıl diyeyim zeminde olur, ya işte kelebekte olur. Bir varlıkla beraber olur güzellik. İyilik de öyledir. İyilik vasıf olarak var. Ama bir eşyaya bağlı olmalı. Sıfat olarak bir eşyaya bağlı olmalıdır. Bunun gibi cömertliği biz biliyoruz. Gönülden gelerek mal vermek. Ama bunu bir insanla düşünerek ya yapıyoruz mesela. İnsan olmadan boşlukta cömertlik, bir varlık olmadan boşlukta cömertlik olmaz. Bir elma olmadan, portakal olmadan boşlukta sarılık durmaz. Dolayısıyla vasıfların, Cenab-ı Allah'ın vasfı da boşlukta durmaz. Mesele oraya dokunduğu için hadise o yönden tartışılmıştır. Ahmet İbni Hanbel'e de Kur'an-ı Kerim mahluktur sonradan olmadır, Allah'ın kelamı mahluktur, sonradan olmadır dedirtmeye çalışmışlardır. Ahmed İbni Hanbel bu aynı zamanda mutezileyle onları reddedenlerin bir alameti haline gelmiştir. Bayrak kelimelerden olmuştur, reddetmiştir, hışmına uğramıştır. 220 yılına kadar neredeyse iki buçuk sene civarında hapiste yatmıştır bu yüzden dolayı. Daha sonra onun ölümünden sonra hapisten çıkarılmıştır. Onun hayattayken çıkarılmış, zorlanılmış, edilmiş, gidilmiş ama ölümünden sonra asıl yerine geçen müvekkil vardır oğlu, mütevekkil vardır. Mütevekkil tarafından bu sefer yakınlık görmüştür. Mütevekkil ona hürmet etmiştir. Sık sık onunla istişare etmiştir. İstişarede bir görüş söylemişse de kolay kolay onun dışına çıkmamıştır. Çünkü mütevekkil onun ahlakını, yapısını, bağlılığını, teslimiyetini sevmiştir. Bu çerçeveyi zorlamamaya çalışmıştır. Noktaladık. İnşallah daha sonra bir vesileyle yeri gelince, işte imamiye. çünkü her ne kadar Caferiye demişsek de oraya, Şia hakkında ayrıca genel bir bilgi vermeye, Arkasından da İmamiye, Zeydiye ve Caferiye hakkında kısa bilgilere ihtiyaç olsa gerektir. Çünkü gid günümüzde giderek tesirini daha da artırmaya çalışıyorlar. Bir de şuradan artırılmaya çalışıyor. Neredeyse ehli sünnetin arkasında hiçbir devlet gücü yok. Yani Türkiye'yi bir sünni diyoruz. Arkamızda devlet gücü var mı? Hayır. Nerede yıllar yılı bizi yıkmak için, yok etmek için, İslam'ı sindirmek için e, kuyumuzu kazanlar var idi. Ee, şu anda Şia'nın arkasında devlet gücü var. Dolayısıyla daha atak olma imkanı duyuyorlar. Ee, bu da gelişmelerine sebep oluyor haliyle. Geniş bilgi vermekte, paylaşmakta, müzakere etmekte fayda olsa gerektir. Ben de hep aynı konuya kilitlenip kalalım istemiyorum. Dolayısıyla şimdi delillerimize geçmek istiyorum. Yola çıkarken, yola başlarken bir şey demiş idik. İslam'ın ilk kaynağı şüphesiz nedir? Hükümler için Kur'an-ı Kerim'dir demiştik. Sonra sünnettir demiştik. Ve devamını inşallah paylaşacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz. Veya başlık atmak istiyorsanız, İslam'ın veyahut da şer'i hükümlerin kaynakları diyeceksiniz. Buna ne deniyordu eskiden kitapların? Kısaca edille-i şer'iye diyorlar, şer'i deliller diyorlar. İslam'i hükümlerin kaynakları adı. Birincisi kitaptır der. Kitaptan Murat da nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim biz neye diyoruz? Resulullah'ın vahiy yoluyla cenab Allah'tan aldığı, ümmetine ve sonraki nesillerine tevatür yoluyla ulaştırdığı, tebliğ ettiği, tilavetiyle ibadet olunan, lafsı da, manası da Allah katından gelen kitaba diyoruz. Şimdi sıralayayım. Vahyeden Allah, getiren Cibril, teslim alan Resul ve tebliğ eden O. Bu tebliğ ya şifahen, yüz yüze, veya sonraki nesillere tevatür yoluyla. Tevatür yolu ne demek? Yanlış üzerine ittifak etmeyecekleri mümkün olmayacak kadar bir kalabalığın bir o kadar kalabalıktan naklettikleri habere tevatür denir. Çok kalabalık, çok kalabalıktan naklediyor. Böylece dilden dile yağıyor. Tevatür budur, kesin ilim ifade eder. Şu anda hiçbirimiz, mesela... Bilmiyorum gören var mı? Tokyo'yu görmedik. Ama Tokyo'nun varlığına inanıyoruz. Avustralya adasını görmedik. Ama Avustralya'nın varlığına inanıyoruz. Niye? Binler söylüyor. Aksini iddia eden yok. Tevatür bu deniyor. Mekke'yi görenimiz var, görmeyenimiz var. Ama görmeyenimiz de inanıyor. Çünkü görenler ve var olanlar bunu söylüyorlar. Günümüzde biraz değişti. Artık yukarıdan aşağı nasıl diyeyim giriyorsunuz, bakabiliyorsunuz, ediyorsunuz. Onlar ayrı. Bundan 10 yıl evvel onu da yapamıyorduk. Veya 15 yıl evvel yapamıyorduk. Tevatür bu demek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sahabilere öğretiyor. Sahabiler hem birbirlerine öğreteni var. Sonraki nesillere öğretiyor. Binler aktarmıştır. Tevatür yoluyla gelir. Tilavetiyle ibadet olunur. İbadetin, onun tilaveti ibadet manası taşır lafzı da, manası da Allah katındandır. Biz Kur'an-ı Kerim böyle olunca diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i tarif ettikten sonra bazı usul kitaplarımız huven nazmü vel ma'na hem nazımdır hem manadır derler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ikisinden birisi olmayınca olmaz. Ne demek bu? Kur'an-ı Kerim'i Arapça başka lafızlarla daha kolay anlaşılır, daha izah edici, daha geniş lafızlarla aktarsa bir insan buna Kur'an-ı Kerim denmez. Ona Kur'an-ı Kerim'in tefsiri denir veya tevili denilir. Kur'an-ı Kerim olmaktan o zaman çıkar. Kur'an-ı Kerim'in Türkçeye çevirerek aktarsanız artık o Kur'an-ı Kerim değildir. Meal'dir. Meal ulaşılabilen mana demektir. Dolayısıyla Türkçe Kur'an olmaz. Almanca Kur'an olmaz, İngilizce Kur'an olmaz, Farsça Kur'an olmaz, Hintçe Kur'an olmaz. Arapça aslının dışında da Kur'an olmaz. Cenab-ı Allah Resulüne nasıl vahyettiyse, Resulullah nasıl bize intikal ettirdiyse, Kur'an-ı Kerim o şekilde olur. Aslını ve özelliğini mutlaka belli oranda Tercüme ve aktarışlarda kaybeder. Lafzıyla ve manasıyla mucize olan bir kitaptır. Mucize olan bir kitabı tercüme ederseniz kayıp daha büyük yaşanır. Biraz sonra gelecektim ama sözün yeri geldi. Madem ki girelim. Bir eserde ne kadar sanat, ne kadar incelik, ne kadar derin mana var ise... Bu namaları karşılayacak başka dilde kelime kıtlığı çekiliyorsa kayıp daha büyük olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim dolayısıyla bütün ilmi sanatların birçok güzelliğini bir anda bünyesinde toplayan bir kitaptır. Hiçbir beşerin meydan okumasına rağmen nice ediplerin dünyadan gelip geçmesine rağmen karşılığı verilememiş bir kitaptır. Böyle bir kitabı başka dile tercüme edecekseniz kaybı büyük olacaktır. Misal vereyim ben bahset birçok misal verebilirim. Türkçe'de dile getirilen bazı kelimeler vardır çok kolaydır. İfadesi çok kolaydır, basittir, insanların ifade gücü farklıdır. Ama sen yapmaya kalk yapamazsın. Sehli mümteni deniyor bu tip ifadelere. Mesela Yunus dua ediyor. İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi. Yarın orada cemalini görenlerden eyle bizi. Bu dünyanın cefası çok. Kimi aç gezer kimi tok. Şol mizanda sevabı çok. Gelenlerden eyle bizi. Gayet kolay söyleniyor. Kolay da görülüyor. E bir dörtlük sen yaz. Veya sen söyle. Olmuyor. Bunun gibi daha girift olanı da var. Bülbül güle gel gül dedi. Gül gülmedi gitti. Bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti. Şimdi bülbülle gül vurgusu birbirine Türkçe de yakın. Şair bunu koymuş bir de bülbülün güle aşkı dile getirilir. Bülbül genellikle şairi tasvir eder. Gül de Peygamber Efendimizi. E. Peygamber Efendimiz e olan sevgisini dile getirerek Bülbül sabah akşam şakır durur. O günden bugüne kadar bahçelerde, dağlarda, ormanlarda döktürür. Bunu dile getirerek öyle diyor. Peygamber Efendimiz'i memnun etmeye, gönlünü açmaya, işte nasıl diyeyim gülün gönlünü etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun için çırpınıyor. Bülbül güle, Gel gül dedi. Gül gülmedi gitti. Gül bülbüle, bülbül güle yar olmadı gitti. Hala şakıyor, hala dileği hala aşkını tazelemeye getiriyor manasına geliyor. Şimdi bunu tercüme edin. Nasıl ifade edeceksiniz bir başka dilde hatta Arapça gibi zengin bir dilde. Zor bir hadise. Etseniz bile o gülle bülbülün kelime yakınlığını yakalayamazsınız ve bulamazsınız. Bunu tercüme ederseniz, bu güzellik inanın ki kaybolur. Kayıp yaşarsınız. Yine bir başka şiir var. Keşke yazılı imkan olsa da yaz, yazsaydık daha, daha hoş olurdu. Sanma canım herkesi sen sadıkana yar olur. Herkesi sen dot mu sandın. Gün olur ayar olur. Sadıkana ol cihanda, Belki ol ayar olur, yar olur, ayar olur, dildar olur, didar olur. İyi, biliyor musunuz? Bu şiir Yavuz Sultan Selim'indir. Şimdi şiirin içerisindeki en büyük özellik yani sanma canım sadıkânı veya sanma şahım diyor. Eğer şeye diyenler şaha yazdığını söyleyenler sanma canım yerine sanma şahım koyuyorlar. Fikir-i Öyle diyelim. Ama bizi o tarafı ilgilendirmiyor. Bu şiiri yazan bir, tek, bir de kültür seviyelerini, yani padişahların kültür seviyelerini gösteriyor. Çünkü adli mahlasıyla yazan var, başka şiir yazan padişahlar da var ve şiirleri birbirinden güzel. Şimdi Yavuz Sultan Selim bu şiiri yazarken sadece herkes sen dostlanma, gün olur, ayar olur, bugün şöyle olur, yarın böyle olur demek istemiyor. Bunu yaparken bir şey daha yapmış orada. Bu şiiri yan yana yazsanız belli noktalardan yukarıdan aşağıya da yasaldan sağda aynıdır. İki türlü de aynı. Yani sanma canım herkesi sen sadıkana yar olur diyor ya. O yar olur son tarafta. Yar olur, ayar olur. Başta yukarıdan aşağı okuduğunuzda da şimdi olsaydı işte çizgi çizerdim o zaman anlardınız. Yar olur, ayar olur, dildar olur, didar olur ile yan taraftan üst taraftan okuduğunuz aynı maneye geliyor. İki türlü. Pekala bunu tercüme ettiğinizi düşününüz. Bu insanın bu emeğini kaybetmeyecek misiniz? Kesinlikle kaybedersiniz. Başarırsanız çok büyük bir şeydir ama olmuyor işte. Şimdi başka da var tabi. Mesela vur pençeyi arideki şemşir aşkına, vur gülbankı asumanı tutan Hazreti Pir aşkına Vur, vur ki derken oradaki vurlar top gürlemesi içindir. Yani orada 20 bu şehirde 21 tane vur var, 21 para topun vurgusu içindir. Okurken de okuyan insan vur Hazreti Pir aşkına şeklinde gürleterek okuması lazım top gibi. Niye? Onu yapmaya çalışmış. Şimdi bunu tercüme ederseniz bir başka dile gider, kaybolur. Bu kayıp yaşıyorsa Kur'an-ı Kerim'de kayıp yaşıyor. Ayrıca meal üzerinden ahkam kesenler de bunu çok iyi yasap etmeliler. Çünkü neleri kaybediyorsun? Delil olmaktan bile çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in aslı bir konuda delildir. Ama meale bakıyorsun o delili inanın en az yüzde elli oranında yüzde elli müthiş yüzde on kayıp bile Kur'an-ı Kerim'de kayıptır. Yüzde beş kayıptır yüzde elli oranında mealde delil kaybı göreceksiniz. Sen bununla ahkam kesmeye çalışıyorsun. Çok ciddi bir hatadır. Gerisin geri dönüyorum. Merhum elmalarının başında tercüme, tevilli ve tefsir hakkında oldukça iyi bir bilgi var. Sadeleştirilmesi nasıl bilemiyorum. Aslında var ve oldukça güzel bir bilgi. Cümleyi şöyle bitiriyor. Türkçe Kur'an mı olur be hey sersem? diye. Şimdi doğrusu olan budur. Türkçe Kur'an olmaz. Tekrar ediyorum. Bir başka dilde Kur'an olmaz. Arapçada dahi başka kelimelerle izah edersen bu Kur'an olmaz. Dolayısıyla Kur'an olmayınca onunla ibadet de olmaz. Türkçe ibadet olmaz. Almanca ibadet olmaz. Kur'an-ı Kerim'de aslını çıkarıp da yerine Fatiha'nın izahını koysan onunla da olmaz. Ne ne olacak? Cenab-ı Allah nasıl vahyettiyse, o da bize nasıl öğrettiyse onunla olur. Kur'an-ı Kerim budur. Tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim 3 vahiy mertebesi yaşamıştır demiştik. Biraz da yadırgalmıştı. ama öyle. Birinci nuzul Allah katından levh-i mahfuzadır. Buruç suresi 21 ve 22. ayet-i kerimeler bunu dile getirir. Bel huve Kur'anun mecidd. O yüce Kur'an'dır. Fî levhî mahfuz. O levhi mahfuzdadır diyor. Nitekim meleklerin dokunduğu, sadece tahir olanların dokunduğundan vurgusu da bununla ilgilidir. İkinci nüzul. Levhî mahfuzdan, Buyur. Buruş suresi 21-22. İki tane ayet. Oradaki ayetler kısa olduğu için şey olunca. Belhüve kuran Mecid 21. fi levh mahfuz. 22. ayet-i kerime. İkinci nuzul levh mahfuzdan dünya semasınadır. Parantez açın. Kadir gecesindeki nüzulden kastedilen edilen budur. İnne enzelnâhu fî leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesi indirdik diye kastedilen levh-ı mahfuz'dan dünya semasına iniştir ve toplu iniştir. Kadir gecesinden murat levh-ı mahfuz'dan Kadir gecesindeki inişten murat levh-ı mahfuz'dan dünya semasına iniştir, topludur. Ayet-i kerimede inna enzelnahu fi leylatin mubarekah. Biz onu Mübarek bir gecede indirdik. İnne anzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirdikten kasıt Şehru Ramazan'ın, ki o ayda Kur'an indirildi. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden kasıt nedir? Budur. Şimdi şöyle bir mantık yürütülüyor. Çok yanlış demiyoruz ama böyle bir bilgiden eksikçe diyelim. Kur'an-ı Kerim biliyoruz ki dünya semasından dünyaya bir anda inmedi. Toplu inmedi. Yaklaşık 22 yıl, 2 ay, 22 gün gibi incelemeler buna daha yakın. Yuvarlak olarak biz ne diyoruz ona? Yaklaşık 23 yıla yakın bir devrede indi diyoruz. Şimdi yaklaşık 23 yıla yakın bir devrede indiyse, bunun büyük bir bölümü de Ramazan ayının dışında indiyse, Veda Haccı'nda inen var. Fetih'te inen var. Yollarda inen var. Değişik vesilelerle inenler var. Hepsi Ramazan'da değil. O zaman pekala bir taraftan da Leyle'yi Kadir nedir? Kur'an'ın indirildiği gecedir. Pekala akıl yürütülüyor şimdi. Bu Kur'an-ı Kerim'in bütün olamayacağına göre olsa olsa diyor ilk indirildiği gündür. Dolayısıyla her adağındaki inişi Kur'an Kadir gecesi zannediliyor. 27. gecesi diye de ilk defa konuşmalarda da duyuyorum, kitaplarda da görüyorum. Yani bu oldukça var. İlk defa işte Kadir gecesinde Ramazan ayının 27'sinde indirilmeye başlandı deniyor. Hayır. Bu farklı bir indiriştir. O farklı bir indiriştir. O Kur'an-ı Kerim'in levh-ü mahfuzdan, dünya semazına toplu iniş günüdür Kadir gecesi. Bin aydan hayırlı olan o gece bunu vurgular, bunu dile getirir. Üçüncü nüzul ise dünya semasından dünyaya iniştir. Bu 17 Ramazan'da başlamıştır ve yaklaşık 23 yıl devam etmiştir. Bunun içinde Ramazan ayında inen de var, Ramazan ayının dışında inen de var. Peydeirpe inmiştir hadiselere, hayatın basamaklarına, yasakların basamaklarına, emirlerin de basamaklamasına uygun olarak inmiştir. Böylece her her inişiyle gönüllere su serpmiştir. Yeni bir canlılığa sebep olmuştur. Hem de ezberlemesi, onunla amel etmesi kolay hale gelmiştir. Ve Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin bütün devrelerini kaplamıştır amel etme sindire sindire olduğu gibi kolay olmuştur, kolay belirlenmiştir, kolay ezberlenilmiştir ve hayata geçirilmiş, yaşanmış ve yaşatma mücadelesi verilmiştir. Eğer birden Kur'an-ı Kerim inseydi bir sürü ahkam, tatbiri edilemeyecekti, çok büyük de sıkıntıları yaşanacaktı. Tıpkı hafiften, inceden yağın yağmur gibi, İncecikten bir kar yağar, tozar elif, elif diyor. Damlalar da öyledir. Gelir gelir, silmiştir, yaşanmıştır. Dolayısıyla hayata geçmiştir. Bu açıdan çok kıymetlidir. Sahabiler de hem nefes almışlardır. Çünkü düşününüz, çile çekiyorsunuz, yepyeni ayetler iniyor, size güç veriyor, derman veriyor, direncinizi güçlendiriyor. Hayata yeniden sımsıkı sarılıp tutunuyorsunuz, son derece kıymetlidir. Ve böyle inmiştir üçüncü devresinde İlk vahiy diyoruz şimdi bir başlık atınız İlk vahiy paylaşıyoruz Buhari'de Bed'ul Vahiy diye bir bölüm var Vahiy nasıl başlamıştır diye Orada da Siyer'de de birçok bilgi kaynaklarında şöyle zikredilir Vahiy ilk olarak sadık rüyalarla başlamıştır Peygamber Efendimiz 40 yaşına geldiklerinde üzerinde değişiklikler görülmeye başlar. Dalıp gittiği anlar olmuştur. İnsanlardan dan hoşlanmaya başlamıştır. Bu duygularla zaman zaman Mekke'yi terk etmiştir. Mekke'nin dışında sessizliğin içerisinde vadilerde, dağ aralarında, yamaçlarda uzun uzun yürümüştür. Bu devreyle ilgili olarak peygamber efendimizin yine zaman zaman ağaçlardan ve taşlardan gelen bir sesle ürperdiği biliniyor. Ara sıra ona selam veriyorlar. Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlar. Gerisin geri dönüyor. Hiçbir şey yok. Efendimiz ürperiyor. Bu bünyesini herhalde alıştırma devresiydi. Bu haldeyken epey bir geziyor. Şimdi ben teşbihte zorlanıyorum ama yatmadan da olmuyor. Hiç gurka yatan tavuk gördünüz mü bilmiyorum. Çok değişiyor. Gurka yatmak civcivi olacağı zaman tavuk biliyorsunuz doğurmaz. Yumurtayı doğurur. Kuluşkaya yatma. Şimdi gurka yapmadan, ne neden gurk deniyor ona? Tavuk o devre gelince sesi değişiyor. Gurk, gurk gurk gurk eder dolaşır, yumurta arar. Nerede bir yumurta görse üstüne çöker. Fıtratı değişiyor, hayvanın yaratılışı değişiyor. Şimdi ya o halden eğer yumurtaya yatması istenmiyorsa, kuluçkaya yatması arzu edilmiyorsa, zavallı hayvancıları soğuk suya sokup çıkarıyorlar. O duygusu geçsin diye. O duygu varken çok değişik. Şimdi üstelik o insanlar gibi diğer hayvanlar gibi de değil. Kendi yumurtasından olmasın. Altına ver 10 tane yumurta. Hepsi başka tavu yumurtası olsun. 21 gün onu bekliyor. Üzerinden kalkmıyor. Onu ısıtıyor. Ondan yumurta çıkartacağım diye. Eğer Cenab-ı Allah o değişikliği yapmasa 21 gün sen bir hayvanı bir yerde tutabilir misin? Bir çocuğu 21 dakika tutamıyoruz. <gülüyor> hayvanı da tutamıyoruz. Kolay bir hadise değil. Hayvancağız bir tek çok zarure acıkırsa ne yapıyor? Gidiyor bir şeyler yiyor yumurta soğumadan onun üstüne dönüyor bir daha. Şimdi tavuklar eğer öyle değilse akşam zorla içeri korsun. Öbür hayvan kalkmıyor. Mevla o duyguyu vermiş. Vermeseydi civcivler şimdi o tavukların ahlakını da bozdular. Makineye dolduruyorlar yumurtaları. Tavuklar serbest geziyor. Şimdi bu devredeki hayvan kendini ona göre ayarlıyor. Hatta bazı kuşlar var penguenler gibi yemeğe de gitmiyor. Niye? Bölgesi soğuk. Taşıyacağı zaman bir yere gideceği zaman hiç gördünüz mü bilmiyorum. Yumurtasını ayağının üstüne alıyor. Buzla temasını kesiyor. Karnıyla da örtüyor. Öyle badi badi yürüyor. Kısacık adımlarla yürüyor. Yumurtayı ayağında taşıyarak yürüyor. Bu müthiş bir duygu. Mevlana ona verdiği annelik duygusu. Şimdi onunla yaşıyor, onunla devam ediyor. Efendimiz de bu devreye gelince ciddi bir değişiklik geçirdiğini anlıyoruz. Yalnızlıktan hoşlanmaya başlıyor. Dış dünyaya çıkıyor, düşünüyor, beşeriyeti düşünüyor. Neler zihninden geçtiğinin bilgisini bize vermiyor. Ama insan hissediyor sadece beşeriyetin nereye gittiğinden, neler yaşandığından, nasıl olması gerektiğiyle ilgili... Bilgiler düşünürdü. Tefekkür dünyasına dalardı diyorlar. O tefekkür dünyasının derinliklerinden bize bilgi gelmiyor. Bu duygular giderek çoğalmıştır. Onu Mekke dışında bir mekan edinme hissine itmiştir. Böylece gelerek ne yapmıştır? Hira dağında tamamen Kabe'ye yönelik bağrıyı bulmuştur. Hira dağı Yaklaşık olarak 6 kilometre civarında Harami Şerif'ten yani Kabe'den uzaktır. Dağın tepesinden Kabe görülüyor. Tabi hayal meyal görülüyor ama yer olarak görülüyor. Kabe'nin yanından da Hira Dağı dolayısıyla görülüyor. Mağara dağın Kabe'ye bakan tarafında ve yönü Kabe'ye yönelik. Ön tarafında bir yarık var, kafayı uydurmak zor ama uydurunca oradan Kabe'yi görebiliyorsunuz. Günümüzde artık binalar yükseldi, Kabe'nin çevresindekiler de yükseldi, Kabe görünmüyor. Ama Kabe'nin ışıkları, binanın devamı şu bu, oldukça güzel görünüyor, hala güzel. Oralarda rutubeti az olan ülke olduğu için akşamları serinlikle çabuk çöküyor. Havada çok sıhhi oluyor. Şöyle diyeyim, alttaki kayalar sıcak, yani zemin sıcak, alttan ısıtmalı. Üst tarafta da serinlik var, o atmosferden Kabe'yi seyretmek çok güzel oluyor, akşamları özellikle. Oraya yerleşiyor Efendimiz. Orada Hanif dini üzerine, yani fıtratı bozulmamış, İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği nezih berrak tevhid inancı üzerine ibadet yaptığı biliniyor. Tefekkür dünyasına daldığı biliniyor. Zaman zaman yiyece içeceğe bitince yamaçlardan süzülüp indi, Mekke'yi mükerremeye vardı. Hatice Valdemiz ona yeniden yiyecek hazırlıyor, içecek hazırlıyor, onları alarak geldi biliniyor. Şimdi ben Hatice Valdemizi düşünüyorum tabi. Efendimiz uzaklaşıp gidiyor. Günlerce mağarada kalıyor. Ne oluyor, neler yaşanıyor? Şimdi olsaydı evde kızılacak kıyamet herhalde kopmuştu. <gülüyor> Efendimizin o da ahlakını biliyor. O davranışlarına hayra yoruyor. Peygamber Efendimiz'i bu konuda sıkıştırdığına dair en küçük bir bilgi bile gelmiyor. Ona yiyeceklerini hazırlardı. Eline verirdi deniyor. Efendimiz onları almıştır. Yeniden daha gelmiştir. Orada Tefekkür dünyasına dalıyor. Bir de aradaki mesafe basit bir mesafe değil. Şimdi geliyorsunuz altı kilometre yürüyorsunuz, sonra dağa tırmanıyorsunuz. Yiyeceğiniz bitince yeniden gidiyorsunuz. Aynı şeyi bir kere yapabilirsiniz. İkinci defa, üçüncü, beşinci defa yapmak kolay bir hadise değil. Ben Tarsus'tan gelirken trafik polisine sordum. Anamuru geçmek zor diyorlar dedim. Antalya tarafına doğru. Zor derken yolu kötü diyorlar. Çok mu kötü? Yok asfalt güzel yol da dediler. Hız yapamazsınız. Sıfıra düştüğünüz virajlar bile olur. Olsun dedim. Tabii ki kenarı sahili seyrederek gideriz. Sahili seyrederek gittim. Bir viraj, iki viraj, üç viraj, on viraj, yirmi viraj, otuz 30... Bıktım artık viraj dönmekten. Şimdi dön dön dön geldik yani. İnan, i̇nanın debriyajı basan ayağınız ağrıyor. Sonra bir daha gitmiyor İlk ki diyorum, bir kere gitmişim. İkinci defa zor gidersin. O yolu özergahı görmek için. Şimdi dağın tepesine geliyorsun. İnsan bir kere tefekkür dünyasına dalar. Diyelim ki on gün kalırsın. Sonra sonra zor olur. Ama Efendimiz de devam etmiştir. Onu iten bir güç var. Zorlayan bir iş duygusu var. Bedenin buna hazırlanıyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira dağındayken tefekkür dünyasındayken bir anda Karşısında o an geliyor, o saat geliyor, o dakika geliyor, Cibril Aleyhisselam'ı görüyor. Bütün ufku dolduran bir varlık, yalnızlığın içerisinde, bir dağın tepesindesin, yapan yalnızsın, seni koruyacak, kollayacak hiçbir canlı görülmüyor, insanlardan, beşeriyetten, medeniyetten uzaksın, bir anda bütün ufku dolduran bir varlıkla karşı karşıya geliyorsun. Efendimiz ister istemez ürpermiştir. Ama karşısına beliren bu varlığı kendisine ''Ikra, oku'' demiştir. Efendimiz o ürperti içerisinde me ene bi qâre, ''Ben okuma bilmem'' diye cevap vermiştir. Cibril aleyhisselamın kanatlarıyla Efendimiz'e sardığı ''Oku'' diye tekrar ettiği biliniyor. Efendimiz yine ''Ben okuma bilmem'' diye cevap veriyor. Bu sefer Cibril Aleyhisselam kayıtlarımızda geldiğine göre bunalma derecesine kadar Peygamber Efendimiz'i sıktığı, bu da temasın mı diyelim veya da Efendimiz'in hazırlığında bu da bir merhale miydi diyelim, kısaca sıkıyor, Peygamber Efendimiz'i bırakırken bu sefer, اقرأ بسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق. İkra, وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O seni aşılanmış bir yumurtadan yarattı. O sana bilmediklerini kalemle öğretti. Bilmediklerini sana kalemle öğreten Rabbinin adıyla oku diye Alak suresinin ilk beş ayet kelimesini vahy ediyor, tebliğ ediyor. Sonra birden gözlerden kayboluyor. Efendimiz heyecanıyla kala kalıyor. Bir taraftan edilen ayet kelimelerin kerimelerin kalbine nakşedildiğini, hiçbirisini unutmadığını hissediyor. Vahiy lezzeti duyuyor. Öbür taraftan kimsesizliğin kucağında dehşet denecek kadar bir varlığı görüyor. Bunun ürpertesini yaşıyor. Efendimiz heyecanla o kaybolduktan sonra yamaçlardan aşağıya iniyor. Bir hadiseyle karşılaştınız. Şöyle diyeyim, caddeyi karşıya geçiyorsunuz. Cayır diyen bir fren sesi duydunuz. Bir anda tansiyon yükselir, bir anda kalp ateşleri yüksektir. Neye uğradığınızı bilemezsiniz, şok yaşarsınız. Sonra diyelim ki kendinizi kaldırıma yerinden attınız. Kaldırımda giderek kalp ateşleri düşer düşer sakinleşirsiniz. Hepten atmasanız da üçte ikisi gider normale yakın bir halde yolunuza devam edersiniz. Zihninize takılı kalır. Efendimiz de yamaçları ininceye kadar büyük bir oranda bu şoku üzerinden atması gerekirdi. Ama yaşadığı hadise büyüktür. Şoku üzerinden atamamıştır. Arkasından tam ekkeye kadar yürümüştür. Evlerine gelmişlerdir. Peygamber Efendimiz kapıdan içeri girerken bile titremektedir. Hatice validemize zemmiluni, zemmiluni, beni örtünüz, beni örtün demiştir, yatağına uzanmıştır. Hatice validemiz onun bu dehşetli halini görmüştür, ona bir şey sormamıştır, derhal Efendimizin üzerine örtmüştür ve onu istirahat terk etmiştir. Efendimiz kendisine gelince, ''Ne oldu? Neden ürperdin? Neden böyle heyecanlıydın?'' diye sormuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hıra'da, mağarada yaşadıklarını dile getirmiştir. Tekrar mağaraya dönelim. Mağara dedik ki Kabe'ye bakan tarafında dağın. Ama mağaraya ulaşmak için dağın zirvesine çıkmak zorundasınız. Başka bir yolu Bir tane yolu var. Sevre başka taraflardan da çıkabilirsiniz ama Hira'ya tek bir yol vardır, tek bir yönden çıkılır. Oraya çıkar, yani oraya varmak için de ilk önce zirveye varacaksın, tağın en zirve noktasına. Sonra 6-7 metre aşağıya ineceksiniz, sağa doğru kıvrılacaksınız. 7-8 metrede veya 8-9 adım da sağa doğru yürüyeceksiniz. Sağınıza böyle dikey bir yarık geliyor. O yarıktan düz geçemezsiniz. Vücudunuzu o yara göre şekillendireceksiniz. Öyle geçebiliyorsunuz. Öyle geçersiniz. Öyle geçince yarın öbür tarafında önü açık balkon gibi bir yer var. Oraya çıkıyorsunuz. O balkon gibi önü açık yere çıkıp da sola dönünce mağaranın kapısıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bugün tamamen toprak doku, kaybolmuş bir vaziyette taş taş üzerine sanki dev taşlar üst üste konulmuş, orada bir mağara oluşmuş gibi. Orada mağara duruyor. O balkonumsu yerden nasıl ufku doldurur olarak gördüm dediğine göre Peygamber Efendimiz o balkonvari yere doğru mağarın içerisinde de diyelim ki iki kişi yan yana durarak namaz kılamazsınız. Çok uygun olursa bir kişi öne bir kişi geriye durabilir. Büyükçe bir mağara değil dolayısıyla o balkonumsu yerden ufku dolduran Cibril Aleyhisselam'ı gördüğünü anlar gibi sanki bu vardı. Böyle bir hadise yaşıyor, oraları kıvrılıp çıkıyor, aşağı iniyor. Onun hala heyecanına tasvir ederken dahi Peygamber Efendimiz ürperiyor ve şu ifadeyi kullanıyor. O an canımdan korktum diyor. O böyle söyleyince Hatice Validemiz hayır diyor. Ben seni daima doğru tarafta gördüm diyor. Daima adaleti temin etmeye çırpınırken gördüm diyor. Daima düşen insanın elinden tutma gayretini gördüm, hak yanında gördüm, insanlara doğru tavsiye ederken gördüm, akrabalık bağlarını korup gözettirken gördüm, seni daima güzel tarafta, güzel safta gördüm diyor. Senin gibi bir insana cinnin veya şeytanın musallat olacağına inanmıyorum, gördüğün şeyin hayırlı olduğuna inanıyorum, kalk diyor, Varaka'ya gidiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle birlikte Varaka İbni Nevfel'in yanına varıyorlar. Varaka İbni Nevfel Hatice validemizin amcaoğludur. Daha önce bir paylaşmıştık. Tevhid arayan, hak din arayan 4-5 kişiden birisi de odur. Bu araştırmaların neticesinde Hristiyan olmayı tercih etmiştir. Çünkü Hristiyanlığı var olan dinlerin en iyisi olarak, en gelişmişi olarak görmüş, değerlendirmiştir. <gülüyor> Hal böyle iken, zaman zaman Hristiyanlıkta hakla uyuşmayan şeyler görünce, Ya Rab, hak dinde böyle bir şey olamaz. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Ama Rabbim neyin doğru olduğunu çıkaramıyorum. Sen bu konuda nasıl inanmamı istiyorsan, Rabbim ben öyle inanıyorum diyen bir Hristiyandır. Yine ara sıra Zeyd bin Amr var. Said İbni Zeyd'in babası. Onu hatırlayarak onu çok seviyor. Zeyd İbni Amr çok berrak, fıtratlı bir insandır. Selim fıtratlı bir insandır. Onu seviyor, onu takdir ediyor. Ya Rab bu konuda Zeyd kardeşim nasıl inanıyorsa... Ben de öyle inanıyorum diyor. Zeyd gerçekten güzel bir insandır. Bilmiyorum kelimeleri burada geçti mi hiç paylaştık mı? Zeyd İbni Amr hiç puta tapmamıştır. Zeyd İbni Amr hiçbir puta kurban kesmemiştir. Zeyd İbni Amr putlara kesilen hiçbir kurbanın etinden yememiştir. Hiçbir zaman içki içmemiştir. Kumar oynamamıştır. Bütün bunlar ne sayesinde? Selim fıtratı sayesindedir. Çok selim bir fıtratı var. Bu doğru olamaz diyor. Hayat gayesiz olamaz. Yeryüzünde hak bir din olmadan olamaz. Bu kadar kendisine nimet verilen, bahşedilen imkan bahşeden bir insan başı boş yaratılmış olamaz. Bütün bunları yan yana getirseniz çok berrak bir akide ortaya çıkıyor. Bütün bunları sıralayan bir insandır. Ailesinden kız çocukları gömecekleri dolaşmıştır. Böyle bir cinayet işleyecekseniz yavruya ben bakarım demiştir. Birçoğunun elinden bu cinneti işleyecekse yavruyu almıştır, bakmıştır, büyütmüştür. Daha sonraki günlerde bu yavruyu anne babasına göstermiştir. Gelişip büyüte filizlenince belki merhamet damarları kabarır diye bu yavrunuz demiştir. Eğer o cahiliyeden vazgeçtiyseniz, yavrunuzu bağrınıza basacaksanız size verebilirim. Yok hala o zihniyeti taşıyorsanız yanımda bırakın demiştir. Kabulleniyorlarsa vermişlerdir. Kabullenmiyorlarsa birçok yavruya bakmıştır, büyütmüştür ve gelin etmiştir. Büyük bir hizmeti vardır. Ayrıca yad edilmeye hakkında bilgi edilmeye değer bir insandır. O arayışlarının içerisinde sonunda tevhid inancına sahip olduğunu zannettiğim bir rahip ona demiştir ki siz Hanif olan İbrahim dinini arıyorsunuz aramaya da devam etmiştir ama yanlış yerlerde arıyorsunuz. Hanif inancına inanan insanların nesli giderek tükendi yeniden tazelenecek ama bu senin diyarına gelecek sen onu yanlış yerlerde arıyorsun demiştir. Bu insanın ahlakı, yapısı, bilgi birikimi Zeyd'in çok hoşuna gittiği için sözüne çok değer vermiştir. Derhal hazırlıklarını yaparak Mekke'ye dönmeye kalkmıştır. Ama Tebuk sıralarında ilerlerken, Tebuk yakında ilerlerken saldırıya uğramıştır. Derin bir yara almıştır. Ölürken söylediği son sözler, Ya Rab ben ona erişemedim, ne olur yavrum Said'i mahrum eyleme demiştir. Çocuğu Said, Sahabilerin ilk inananlarındandır. Daha sonraki günlerde Sa'id radıyallahu an peygamber efendimize sormuştur. Ya Resulullah, babamı tanıyordunuz diye. Nübüvvetten önceki günlerden peygamber efendimiz onu tanıyor. Babamı tanıyordunuz. O şimdi ne olacak diye sorduğunda peygamber efendimiz Zeyd ibn Amr için o tek başına bir ümmet idik buyurmuştur. Yani İbrahim aleyhisselama yetişemedi. Bize de yetişemedi ama o ikisinin arasında kalmış bir ümmetti yani mümindi demiştir. Bu da Said'i çok sevindirmiştir. Böyle bir insandır, son derece kıymetli, selim fıtratlı bir insandır. Varake İbni Nevfel de onu çok sever. Onun bu temiz fıtratına son derece güvenmiştir. Said İbni Zeyd de babasına hayırla yad eder. Bu yuva da çok güzel bir yuva olmuştur. Derinliğine dalmadan gerisin geri Varaka'ya dönelim. Varaka İbni Nevfel Peygamber Efendimiz'i dinlemiştir. Geçmiş kitaplarda da meraklı bir insandır. İyi değerlendiren bir insandır. Peygamber Efendimiz'i dinledikten sonra söylediği kelimeler şu şey olmuştur. Müjdeler olsun. O gördüğün Musa'ya gelen, İsa'ya gelen namusu ekberdir. Günleri yaklaşmıştı. Son peygamber geliyor, gördüğün namusu Ekber'dir demiştir. Arkasından ilave etmiştir. Eğer Mevla ömür verirse, milletin sana karşı durduğu zaman, seni öz yurdundan çıkaracağı zaman, en büyük yardımcı beni bulacaksın diye vaat vermiştir. Bu da Efendimiz'i şok etmiştir. Çünkü Efendimiz açısından bakın, Nereye gitse insanlar onu güler yüzle karşılıyor. Herkes ona Muhammed'ül Emin diyor. Herkes güvendiği eşyaları da emanet olarak ona veriyor. Peygamber Efendimiz'i nerede olsa başka şey oturtuyor. Ve ona derin bir güven besliyorlar. Şimdi kendisini güvenle kucak açan, ona izzet ikramda bulunan, Kabe hakemliğinde bile onu takdir ederek çözümüne razı olan, o geliyor diye, Hakem herkesin sevindiği bir insan. O insanlar tarafından öz yurdundan ömrünün 40 yılı geçtiği, daha sonra 10 daha 50 yılının geçtiği bir yerden onu zorla çıkartacaklar, karşı duracaklar. Peygamber Efendimiz'in dudaklarından ister istemez benim insanlarım mı yani yakınlarım, akrabalarım mı beni buradan çıkaracak demiştir. Bunun üzerine Varak İbn Nevfel evet senin geldiğin dava ile gelen her Nebi'nin başından böyle bir hadise geçmiştir. Öz yurdundan çıkarılacaksın, karşı duranların olacak. İnşallah en büyük yardımcın ben olacağım demiştir. Ama Varaka İbni Nevfel sözünde durmamıştır. Birkaç ay sonra vefat etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz daha davasını açığa vurmadan o bu dünyadan ayrılmış, gitmiş ve Peygamber Efendimiz yalnız kalmıştır. Bundan sonraki günler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için oldukça ağır geçmiştir. Şimdi şöyle düşünün, zaman hakkında ne kadar geçtiği yakında çok farklı fikirler var. Bazıları bu zaman dilimini çok fazla uzatıyorlar, çok fazla uzun olduğu kanaatinde değiliz. Aylarla sınırlı olduğu kanaatindeyiz, yılı bulmadığı kanaatindeyiz. Ama aylarla değil, bazı rivayette 60 gün bile var ama 60 gün bile olsa 60 yıl gibi gelece açıktır Niye açıktır Peygamber Efendimiz açısından düşününüz Böyle bir hadiseyi hırada yaşamış Bir daha Hıra'ya dönmüyor o varlık bir daha görülmüyor vahiy lezzeti hissetmiş o vahiy bir daha gelmiyor Acaba hayal mi gördü Yalnızlığın getirdiği hani günümüzde diyorlar illüzyon muydu? Gözünde mi böyle canlanmıştı? Duydum hani biz bile bazı hadiseleri duyuyoruz, yaşıyoruz. Acaba rüyada mı diyoruz, ayık mı, zihnimde mi öyle canlandı diyoruz. Onun canı hani yani argı ya başımıza böyle gelmedi mi? Hatta birisine bir şey sorduk, olamaz böyle bir şey dediler, hemen arkadaşlarına döndü. Arkadaşlar dedi ben orada yalnız değildim dedi. Siz de vardınız değil mi dedi? Beraber yaşadık değil mi dedi? Onlar da evet hepimiz vardık deyince rahatladı. Kendinden şüphe etmeye başladı. Arkadaşlar biz de vardık deyince güç kazanıyorsun. Ama Allah Resulü'nün yanında kimse yoktu. Görmü, gördüğünü mü zannetmişti böyle bir şey görmemişti de? Duyduğunu mu zannetmişti duymamıştı da? Böyle bir hayal mi canlanmıştı zihninde? Veya gözünün önünde? Eğer hayalse pekala öğrendiği ve unutamadığı o ikra bismi diye halak neydi? Pekala o vahiy ise Varaka İbni Nevfel'in söylediği doğru ise niye bir daha gelmemişti? Niye böyle bir anda boşluğa tıkladık? Bu da olgunlaşmanın herhalde bir başka devresi olsa gerektir. Neden gelmedi? Neden bir daha görülmedi? Neden bir daha peygamberliğini ona hatırlatmadı? Tabi araya zihin bir başka bilgi daha sokuyor. Yoksa nübüvvet için bir imtihan geçirdi de bu imtihanı kayıp mı etmişti ürperdiği için? Ne olmuştu, neler yaşamıştı? Şimdi bu soruları ve bu soruların cevaplarını zihninizde döndürün, dolaştırın. Bununla günler ay gibi, yıl gibi gelir geçer. Hele de bu duyguyu taşıyorsanız. Peygamber Efendimiz kendisi bu günlerin çok ama çok ağır geçtiğini ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine dalgın Mekke-i Mükerreme'de ilerlerken, yine Mekke sokaklarının içerisinde, bu sefer kalabalığın içerisinde kendisini yalnızlığın kucağında hissederken, bazen insan kendini milyonların içerisinde de, hele de İstanbul gibi bir yerdeysen yalnız hissedersin, hissederken semadan bir ses duyuyor. Esselamu aleyke ya Resulallah diye. Gözlerini semaya kaldırıyor, o varlık. Bu sefer kürsünün üzerinden kendisine hitap ediyor, selam veriyor. Arkasından bir daha kayboluyor. Efendimiz yine ürperiyor, yine evine gidiyor. Yine kendisini örttürüyor Hatice Validemize. Ancak bu sefer uyuyamıyor. Cibril peşini bırakmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Müddessir. Ey örtüsüne bürünüp yatan. Bom kalk. Fe'nvir fe insanlığı ikaz et. İnsanlığı uyandır. Ve rabbeke fekbir. Rabbini yüce tanı. Onu yücelt. Ve siyabeke fethir. Elbiseni temiz tut. Ve rucza fahcur. Bütün cahiliye zihniyetleri terk et. Ve la temrün testekfir. Yaptığın iyilikleri çok körüp başa kakanlardan sakın olma. Şimdi esasen ayet-i kerimelerin üzerinde derin derin düşünmemiz lazım. Ey örtüsüne bürünüp yatan ifadesinde ne var? Yakınlık var. Sıcaklık var. Hani sevdiğin takılmak istediğin birisine takılırsın ya. Elbisesinden takılırsın. Çantası değişikse çantasından takılırsın. Bere takmışsa beresinden takılırsın. Bir yerden takın. Ey abasına bürünüp yatan veya bürünüp yatan. Geçen gün bir tane soğuktan battaniye sırtına sarmış duruyor. Oturan bu adiyata takılırsın. Şey gibi. Ve benzeri Benzetme yapıyorsun. Cenab-ı Allah Resulüne ne diye hitap ediyor? Ey örtüsüne bürünüp yatan. Bu nedir? Halini görüyorum, durumunu görüyorum. Kısaca sıcak ifade var ve onu kaldırış, uyandırış var. Ünsiyet peyda ediş var. Peygamber Efendimiz Enes'e takılır mı? Çifte kulaklı diye. Yani tek kulaklı olan beşer nadir, kulağının birisi zarar gördüyse vardır. Ama Enes demek yerine çifte kulaklı dersen veya baklacı dersen, bakla topladığı için Allah Resulü bana öyle der derken, yıllar sonra Enes onu niye anlatıyor? Allah Resulü bana bu kadar samimi hitap ederdi diye anlatıyor. Sıcak hitap ederdi diye anlatıyor. Cenab-ı Allah da Resulüne öyle hitap ediyor. Gom feendir kalk ve onu ikaz et, insanlığı ikaz et uyandır var. Şimdi daha önce söylediğimizi hatırlıyorum. Peygamber Efendimiz... Müjdedi olmadan önce nezdird. İkaz edidir, uyandırıcıdır. Daha sonra müjdecidir. Neden önce nezdir, uyandırıcıdır? Çünkü gidilen yol felakettir. İlk önce bir uyanması lazım. Bu çılgın kalabalığın uçuruma sürüklenmekten düşmesi lazım. Müjde ne zaman gelir? Namaz kıldığın zaman gelir. Zekat verdiğin zaman, hayır işlediğin zaman, iman ettiğin zaman gelir. Daha sonraki yıllardaki gelen ayetlerde müjde öndedir. Ama şimdi ney? Nezir önde. inzar önde. Uyandırma önde. Ya eyyuhen nebiyyü inna arselnake şahiden ve mübeşşiren ve neziyera. Biz seni müjdeci ve ikaz edici gönderdik. Ama burada gum fendir fe Kalk ve ikaz et. İnsanlık gidiyor. Uçuruma gidiyor. Bizde de uçuruma gidiyorlardı. inşallah şimdi doğru yolu görmeye başladık. Hala oraya doğru çekiştirenler var. Kavga devam ediyor. İnşallah hayra doğru devam eder. Şimdi geldik. Bu ayetlerin içerisinde tevhid var. Rabbini yüce tanı. Ondan yüce hiç kimse olamaz. Hiçbir varlık olamaz. Hiçbir şey olamaz. Onu yücel gerektiği makama. Bundan öte bir şey var. İslam'ın ilk emri oku diyoruz genellikle. Daha önce vurguladım. İslam'ın ilk emri Rabbinin seni yaratan Rabbinin adıyla okudur. Doğru olan budur. Rabbini unutanları Rabbinin adını, dilini almayanların okuyuşlarından ne çektik, başımıza geldiyse ne onlardan geldi. Ama benim burada vurgulamak istediğim, bunu hep gündeme geliyoruz da biz Müslüman olarak, وَثِيَا بَكَفَةَ تَحِّرٍ nedir? Temizliktir. Diğer işte temizlik imanın yarısıdır, onları bırakalım. İslam'ın ilk ikinci emri ikazettir, arkasından temizliktir. Üstelik dış temizliktir. Elbiseni temiz tut diyor. Bu da, bunu da okuma kadar kıymetini bilmemizde fayda var. Ama dış temizlikten belki daha önemli iç temizlik vardır. Peşinden iç temizlik geliyor. Dış temizlik kişinin şahsı içinde, cemiyetteki yeri içinde önemli vardır. Ama kolaydır esasen. İç temizlik o kadar kolay değildir. Peşinden iç temizlik geliyor. Var rücz-ı fehçur. kelimesi ne demektir biliyor musunuz? Allah'ın rızasına uymayan bütün kirli, amel, düşünce ve zihniyetlerin genel alıdır. Demin tercüme ederken onun için cahiliye zihniyetlerinden kendini temizle, terket et onları. Üstelik fehcur, terk edip gitmek, bir daha oraya dönmemek manasındadır. Hicret et onlardan manasınadır. Dolayısıyla ne kadar şeytana, şeytanın hoşuna gidecek amellere yönelik duygu ve düşünceler varsa... Hepsini terk et kelimesi bunun içindedir. Sonra şahsi misallere ve insanın davranışlara intikal ediyor. Ne diyor? Ve temnun testektir. Yaptığın iyilikleri çok görerek insanları minnet altında bırakmaya çalışma diyor. Başlıyor bu yöndeki ayet-i devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ikazı ve bu vahyi aldıktan sonra kalkmıştır halk ve ikaz et emrine binaen, derdini ilk önce kime açmıştır? Hatice Validemize. Hatice Validemiz, hiç tereddüt etmeden, iman etmiştir. Dolayısıyla, ilk iman eden kimdir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, Hatice Validemiz'dir. Biz genellikle, şöyle söylüyoruz, kadınlardan, Hatice Validemiz, çocuklardan, Hazreti Ali, büyüklerden, Ebu Bekir diyoruz. Ama bu sizlerin içerisinde de, İlk iman eden kimdir? Hatice Validemizdir. En küçük bir tereddüt bile geçirmemiştir. Ve zaman zaman söylüyorum Hatice Validemiz İslam'ın hep çileli günlerini yaşamıştır. Ne olur biraz biz hemen nimetlerine konmak istiyoruz. Ama Hatice Validemiz hicretten yaklaşık iki yıl önce bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Yani hep İslam'ın çileli günlerinin sahibi olmuştur, çilekeşi olmuştur. Emir ver nasıl diyeyim, bu gayreti taşıyanlarından olmuştur. Emrin hep çileli yönünü sahiplenmiştir ve bu dünyadan dünyalığını da Allah yolunda biterek gitmiştir. Ama Allah Resulü onu hiçbir zaman unutmamıştır. Hatice validemize bu kadar değer verdiği, kıymet verdiği bilindiği için dile getirildiğinde ne demiştir? İnsanlar beni inkar ederken o inandı ve tasdik etti ...mallarını benden saklamaya çalıştığı yıllarda o bütün malını önümüze serdi. Benim yavrularım ondan oldu vurgusunu yapmıştır. Daima da hayırla yad etmiştir. Şimdi böylece bu başlayan vahiy artık damla damla çoğalmıştır. Orada başlayan nur bugün bize kadar Allah'ım hamdü senalar olsun... Bosniya kadar, işte Çin Seddini de aşarak ilerlere kadar, Güneyde Pasifik'ten başlayarak Atlas Okyanusu'na kadar uzanmıştır. Dünyanın dört bir tarafına dağılmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim, o gün başlayan ilk ayetleri nazır olan Kur'an-ı Kerim, oradan başlayarak ne olmuştur? Artık 23 yıl içerisinde peyderpey hadislere uygun olarak vahyedilmiştir. İnşallah burada durayım ben saate gözüm takıldığı için e, durmak zorundayım yoksa konu bitmedi. Konu ne olacak? Nasıl cem edilmiştir? Nasıl tedvin edilmiştir? İnşallah nasıl harekelenmiştir? E, nasıl noktalanmıştır? Bunları da vurgulayarak nasip olursa yolumuza devam edelim. Sonra delaletiyle ilgili bilgilere sonra paylaşacağız. Yoksa söz gider. Yazılı alalım, dostunuz nediler? Yazılar çoğalmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, evet. Son, aynı soru, <gülüyor> Yazıları güzel yazın. Kur'an-ı Kerim kadir gecesinde toplu indiğini söylediniz. O halde peygamber efendimizin ve çağdaşlarının yaşadıkları da önceden Allah tarafından biliniyordu. Elbet, elbette, elbette, şüphesiz. Yani sebebin özürle önceden bilinerek yaşanıyordu. O zaman kader anlayışımız nasıl olmalı? İrademiz bu durumda nasıl hareket eder? Söz hep neye hikmetse kadere çıkıyor. Şöyle demek, bizim aklımızın zor aldığı yönlerden bir tanesi bu. Şimdi peygamber efendimizin vahiyi aldığı ve Bey aldığını biliyoruz. Zamanla sınırlı olmadığını da biliyoruz. Bunu Cenab-ı Allah'ın iradesinin zaman sonradan yaratılmış bir hassasiyettir. Dolayısıyla zamanla da sınırlı değildir. Bizim Cenab-ı Allah'ın bizim davranışlarımızı önceden bilmesi bizi bağlamıyor. Biz nasıl amel ediyoruz? Beynimizi kullanıyoruz, irademizi kullanıyoruz, önümüze çıkan hadiseye göre kendimize şekil veriyoruz. Bunun biliniyor olması bize tesir etmiyor. Ama Cenab-ı Allah zamandan müddezih olduğu için biliyor. Şöyle diyelim isterseniz. Bir kayanın veyahut da kale surunun önüne oturduk. Üzerine oturduk. Orada çıkınımızı açtık, meyve yiyoruz veya bir şey yiyoruz. Şimdi sol tarafımızdan bir adam geliyor, öbür taraftan da bir adam geliyor. Bunlar şu köşeyi donunca birbirlerine birden köşeyi keskin dönmeye hazırlanıyorlar. Görecekler, ya çarpacaklar ya ürperecekler. Şimdi biz bakarken iki adam tutuyor, çarpışıyor veya ürperiyor. Bir arada geri atıyorlar kendilerini. Şimdi biz bu iki adam birbirine göre gaip. Birbirlerine bilmiyorlar. Birbirlerine yine bir araya gelecekleri gelecek bu adamlar için. Tamam. Şimdi bu bu köşeden geliyor, bu da bu köşeden geliyor. Ama aynı anda bizim için değil. Neden değil? Biz duvarın üstündeyiz. İkisini de görüyoruz. Haliyle ikisi ne yapacaklar? Çarpışacaklar. Hele bu araba olursa daha yüksek. Biz öyle bir hadise yaşadık. Taif tarafında yüksekçe bir yerdeydik. Hilal gözetlemeye gitmiştik, çay içiyorduk. Hilalde de gö göremedik. yarıda da alaca karanlık, böyle ortalık ama daha ay orada e karanlık çabuk bastırır, aydınlık da çok olur. Yani orada akşam ezanı olduğu zaman ezanlar okunmaya başlayınca her taraf aydınlık, daha bu adamlar niye ezan okuyor dersiniz. Sonra ezan bitmeye doğru hızla kararmaya başlıyor. 10 dakika sonra buradan daha fazla kararıyor. Tam da kararmadı öyle bir atmosferde. Şimdi bir dağ var böyle viraj. Dağı dönünce orada kaza olmuş. Şimdi öbür taraftan bir araba öyle geliyor ki zannediyorum hızı 160-180'lerde. Arabalarda güzel, yol da güzel. Kayıp geliyor. Eyvah dedik bu araba çarpışacak. Şimdi geldi o da kazaya girdi. Çevresinde de dönebilirdi. Vallahi alem ama geldi kazaya girdi. Şimdi bu adam biz bildiğimiz için mi girdi? Hayır. 180 ne geliyordu. O virajı döndüğünde kazayı gördüğünde o hızla o mesafe uyumlu değil. Bu da gelecek bu işin içerisine karışacak. Karıştı. Şimdi bizim bulunduğumuz yer ikisini de görmeye uygun bir yer. O adam için kazanın olduğu yer gelecek. Kaza olan yerdeki adamlar için onun olduğu yer geçmiş mazi. Eğer gerisin geri dönselerdi burada kaza yapmazlardı bir dahaki sefere yapmışlar. Bu adam da geliyor kazaya karışıyor. Bizim hiçbir teslimiz yoktur. Ne kazada var ne gelen adamın gidip onlara da var. Biz biraz daha yüksekte tepede olduğumuz için hadiseyi görüyoruz. Bunu eski kitaplarımız biraz da şöyle tarif ederler. Bir kervan düşününüz. Balonla yukarı çıktınız. Kervanda yüz deva var. Beşinci deva çökmüş kalmış. Rahatsızlanmış, bacağı kırılmış, bir şey olmuş, yere çökmek zorunda kalmış, yıkılmış. Şimdi 99. deve için, 100. deve, gerideki develer için orası gelecek. 5. devenin çöktüğünü onlar bilmiyor. Veya öldüğünü onlar bilmiyor. Onlar yürümeye devam ediyor, sohbet ediyorlar, devarlar adım atıyor, çıngıraklar çalıyor. Belki de türkü söylüyorlar. Geriye gel, gel, gelmeye, yol almaya devam ediyorlar. Ama sen yukarıda balondasın, 5. devenin öldüğünü de görüyorsun... 99. deve ile 100. devenin sahiplerinin çene çaldığını da görüyorsun. Türk birisinin işte 70. devenin sahibi de Türk'ü söylüyor onu da görüyorsun. Bütün bunlar senin için gelecek değil, geçmiş de değil. 5. deve sahibi için orası maziydi. 80. deve için orası henüz daha gelecek. Ama senin noktan ikisini de görmeye, senin için ikisi de hal. O da yaşanıyor, bu da yaşanıyor. Bu bizim kul için. Cenab-ı Allah için ise hiçbir zaman ve mesafe mefhumu yok. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz biliyor. Bildiği için de biliyor. Peygamber Efendimiz'e bildiriliyor. Şüphesiz Cenab-ı Allah biliyor. Bildiği için bu kayda geçiyor. Böyle anlamak zorundayız. Yoksa hadiseler ona bağlı değil. Biz kendimiz de bir işi yaparken ben şunu içeceğim. Beni zorlayanın olmadığını biliyoruz. Dış sebepler zorlarsa soğuktu sıcakta susuzluktu zorluyor. Yoksa irade açıldığından Rabbimiz bizi zorlamıyor, icbar etmiyor. Lefi i mahfuz ne anlamalıyız? Böyle bir yerin olduğunu ve meleklerin orada bulunduğunu anlamalıyız. İlken inşallah öbür dünyada görürüz, ben de bilmiyorum. <gülüyor> evet ama biliyorsunuz ayette geçiyor ve inanıyoruz. Böyle bir yer var, Kur'an-ı Kerim orada var. Fi kitabe meknun diyor, hatta ben aşka'ya de. Gizlenmiş bir kitap, korunan bir kitap olarak zikrediliyor. Böyle bir mekan var, olduğunu biliyoruz, o kadar biliyoruz. Şafiler Kadir Gecesi'nin Ramazanın 17. günü demelerinin nedeni? Şafilerde böyle bir sınırla 17. gece diye sınırlama yok. Yani bütün mezheplerde şöyle var, Yani bu konuda şa alimden alime fark yok, mezhepten mezhebe fark yok. Bazıları diyorlar ki Ramazan'ın bütününe dağılmış olabilir diyorlar. Çünkü Efendimiz Ramazan'da arayın diyor. Tekli gecelerde arayın diyor. Tekli gecelerine dağılmış olabilir. 20'sinden sonra arayın. Yani bu izi süre süre 27. gece deniyor. Yoksa herhangi bir kanaatten dolayı değil. Bazıları da Ramazan'ın 17'sinde olduğu ilk vahyin olduğu biliniyor ya. Ramazan'ın 17'sinde aynı zamanda biliyorsunuz Bedir Savaşı olmuştur. Kur'an-ı Kerim Bedir Savaşı ile aynı günde indirilmiştir diye bir hadis-i şerif var. Buna binaen 17'si olduğunu net olarak söylüyoruz. Yani 17'sinde olduğunu söylüyoruz. Buna dayanarak o zaman buradan akıl yürütürseniz Kadir Gecesi'nin 17'sinde olması gerekir gibi bir netice çıkıyor. Ama dediğim gibi bu ilim alana bu olan kaynaklarımızda bu nüzürün tek bir nüzür olmadığı açıkça ifade ediliyor. Türkçemizdeki namus kelimesinin Arapça karşılığı tam olarak ırz kelimesidir, ırz kelimesidir. Irz ve ifret kelimesidir, yerine göre ırz ve ifret kelimesidir. Arapça karşılığı. Şimdi camide işte ezan okunduğunda susmanın veya susmamanın hükmü nedir? Esasen doğru olmak, susmak var, dinlemektir yani esası doğru olan ezan okunurken susmanın bir ezanın en yakın olan ezanın veya merkezi olan ezanın dinlenilmesidir doğru olan. İyi net duyulursa dinleyelim Bunda fayda var. Ama bir de sıkıntımız var. Bir yerde cami yakındı. Konuşurken ben hep adetim olarak ezan okununca kestim. Keserim. Kestim. Ama ben kesince millet kaynatmaya başladı. Yani Murat hasılmadı. Ben arzu Ben de ezanı dinleyeyim. onlar da dinlesin. bir cevap oldu. Şimdi korkuyorum artık ağzımın payını aldığım için. Kur'an'ın diğer dillere çevrilirse olamaz dediniz. Demedim. Ben masumum. Vallahi masumum. Bak bir başka dile çevrilen Kur'an olmaz. Bu ayrı bir şey. Çevrilemez değil. Elbette ki çevireceğiz, tefsir edeceğiz. Anlamak için çırpınacağız. Belki Allah razı olsun kardeşimiz buna e, izaha da vesile oldu. Böyle anlaşılabiliyor demek ki. Başka dile çevrilebilir ama ona Kur'an denilir mi? Denilemez. Eksik midir? Kesinlikle eksiktir. Çok zordur, kusurludur. Anlamak için tefsirlerine başvuracağız. Var mıdır? Alimlerimiz nasıl anlamıştır? Veya alimlerimizin bulamadığı bir şeyi biz tutup çıkaramaz mı? Elbette çıkarırız. Ya, araştırmalar ortaya koyamaz mı? Elbette ki kor. Dolayısıyla nasıl diyeyim? Hizmet edelim. Bugün teknik ilerlemiştir. Onlardan Gidip de ıvırını zıvırına bilmem nenin nereden mide bulandıracak şeyi bulacağımız kadar ne güzel şeyler var onu bulalım. Geçen gündeme geldiği gibi deniz altında gerçekten iç dalgalanma var mı onu bulalım. Rabbimiz ayet kerimede ki yasa yasa'adu ile seme diyor gökyüzüne çıkarılmışçasına göğüs darlığı sıkıntı acı çekerler diyor. O vaktiyle anlaşılamıyordu. Ama iman etmişler ona. Dememişler ya Hıra Dağı'nın tepesine çıksanız, ben çıktım, fril fril rüzgar esiyor, çok güzel, ferah. Sevre çıksanız, oradaki insanlar oraya çıkarlar. Kimse dememiş ki ya yükseğe çıkan insan, genişlemesi lazım. Darlık niye çeksin, acı niye çeksin? Şimdi herkes biliyor. Dış basınç azalıyor, iç basınç yükseliyor, oksijen düşüyor, nefes darlığı çekiyorsunuz. İnanın tasvir etmek istemiyorum. Daha yükseğe giderseniz, gördüğümü söylüyorum ben. Şu bulduğunuz en güçlü damarınız birden pıt diye yaralıyor, dışarıya şey gibi kan fışkırıyor. Vücut basıncı iç basıncı var insanın bir çok yüksek oraya dış basıç düşünce tahamül edilemeyecek kadar yüksek damar yaralıyor dışarıya kan fışkırıyor. Bu derece denizin dibine doğru şu anda burada hiçbir arkadaşım ben 10 metrelik bir deniz dibine ineceğini zannetmiyorum. Zar patlar, kulak zarınız yüzde doksanın kipatlar. Son derecede orada da üzerinizde basınç biniyor. Bütün bunların o günlerin içerisinde bilinmesi çok zor. Belki dibe dalan, inci için dibe dalıyorlardı biliniyordu ama gökyüzüne bugün dış oksijenin azalacağı veya basıncın düşeceği damarlardan kan fışkıracağı kadar bilinmiyor. Aynı damarlardan kan fışkırması Dumlu Pınar mıydı? Çanakkale'de bizim bir denizaltımız battı onda. Aktarılmıştır dışa, niyazaki yaşanmıştır e, bu nevi bir e, patlama. Şimdi onların üzerine çalışma elbette ki e, güzeldir ama bulandırma üzerine çalışıyorlar. Elbette ki tefsir edilebilir, e, elbette ki eksiklikler, anlaşılmayanlar, geniş anlaşanlar. Bir de bu bu nevi deminki dediğim işte semaya yükseltirken bu anlaşılması zor ve asrın e, sonralarıyla anlaşılacak olan ayet-i daha ziyade Cenab-ı Allah'ın gücüne, kudretine tesir eden ayetlerdir. Hüküm ayetleri değildir. Hüküm ayetleri indi an anlaşılmalıdır. Neden? Çünkü amel edilecek. Kevni mesela, Denizler karşılaşır da aralarında perde varmış gibi birbiriyle karşılaşmazlar. Bunu istersen bin yıl sonra bununla karşılaşır. O zaman ne yapıyorsun? Böyle bir şeye inanıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Karşılaşıyorsun ve görüyorsun. Bütün bunlar imanla ilgili ayetlerdedir. Allah'ın gücünün, kudretin tecelliseye ilgili ayetlerdedir. Hüküm ayetleri anlaşılır. Direkt olarak anlaşılır. İçerisinde derin manalar taşlayan belki teşbihleri vardır. O yeterince bilinemez. Peki yabancılar ne olacak? İnşallah Müslüman olacaklar. Şey Sorunun devamı hiç mi şu? Ona e, dolayısıyla atladım. Bu taraflar hep Üzerinde durduğumuz değil mi? Yorumun tamam. Yani tamam. Vallahi. hızlı kısa da olsa okuyayım. içim rahat etsin. Nübüvvetten sonra Peygamber Efendimiz okuma yazma bilip bilmediği konusunu açıklar mısınız diyor. Peygamber Efendimizin sonuna kadar uzun yazı yazmadığına dair bilgiler kesin ve net. Ama Peygamber Efendimiz gerçekten ondan sonra da okuma yazma bilmiyor muydu sorusu o kadar net değil. Çünkü Peygamber Efendimiz kimse bilmediğini zannederken burayı dediği var. Bana neresi orası göster deyip sildiği de var. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yazdığı anlaşmada sildiği gibi. Bir taraftan da Tevrat'ta şurayı okuyun diyerek Tevrat'ı açıp açılan gizlenen yeri koydu, koy, ortaya koyduğu da var. Bazı davranışlardan Peygamber Efendimiz'in okuduğu, neresi olduğu, bildiği, orada ne kaydedildiğini bildiğini anlıyoruz. Bunun boyutlarını anlamıyoruz. Peygamber efendim ne derece okuma yazma bilirdi bunu bilmiyoruz ama bütün mektuplarını hala sahabilere yazdırmıştır. Vahyi onlara yazdırmıştır. Bu bir gerçektir. Aslının dışında Kur'an olmaz dediniz. Bu bağlamda kıraat ilmin açıklar mısınız? O kıraat ilmi aslının içindedir. Dışında değildir. Kesinlikle dışında değildir. Kıraat vecihleri hep kıraatin içindedir. Aslında vardır. Evet. Bir de tekrar edeyim, demin ki inşallah anlaşmıştır, yani aslında dışında Kur'an, Kur'an olmaz, evet Kur'an'a Kur'an denmez tefsiri denir, izahı denir, şu denir, bu denir ama Kur'an denmez Ona ancak temiz olanlar dokunabilir ayetinden ne anlayabilmeliyiz, günümüzde abdestsiz Kur'an okunabileceğini söyleyenler çıkmıştır, günümüzde ezbere Kur'an abdestsiz okunabilir, kusursuz okunamaz, ancak zikir ifade eden ayet-i kerimeler okunabilir, ezbere okunabilir ama abdestsiz olarak veya gusülsüz olarak Kur'an'a dokunulamaz. Ayetteki temizlikten kastedilen ayetteki temizlikten kastedilen birinci derecede nedir diye soruyor arkadaş. Birinci derecede meleklerdir. Ama ayetteki kastedilenden istedilen şöyle yapılır, direkt yapılmaz. Madem ki Kur'an-ı Kerim levh-ı farklı bir değer ve kıymet taşıyor, ona belli melekler dokunabiliyor, yeryüzündeki de aynı şekilde değer taşımalıdır, diğer kitaplardan ayrılmalıdır. Ona da temiz ve nezih olarak dokunulmalıdır. Nitekim Musa aleyhisselamın da sen mukaddes tuva vadisindesin ayakkabını çıkart denmiştir. Her vadiler, mekanlar birbirinden farklıdır. Bunun gibi Kur'an da farklıdır. Manası dile getirilir. Dolayısıyla dolaylı istediler vardır. Direkt istediler yoktur. Direkt istediler Allah Resulü'nün hadislerinden alınmıştır. Peygamber Efendimiz abdetsiz olarak Kur'an'a dokundurma diye ...gönderdiği valilere bile tembihi vardır. Bununla ilgili kardeşlerimiz arzu ediyorlarsa... ...bu mesele çok sık gündeme getiriliyor. Ee, elimizde olan naslara hadisleri inşallah paylaşırız. Bende var, bilesiniz elimde. Kast Kur'an, leh mahfuzdaki... Evet, leh mahfuz, ayetteki leh mahfuzdakidir daha ziyade. Ama oradan da yeryüzündekine vardır. Elimizdeki Kur'an mıdır diye soru Elimizdeki Kur'an da kıymetlidir. Evet. Gazete ve dergilerde naal yazılması doğru mudur? Yazma desek ayrı, yazın desek ayrı yerlere atıldığı için yani yazılsa bile, hepten yazma deyince bu sefer de duymuyoruz, paylaşamıyoruz. E, dergilerde bir kere doğru, gazeteler biraz daha el altında dolaştığı için üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Ama yazma deyince, onu yapma, bunu yapma, insanlar Kur'an'dan kopuyorlar. Hani ile köyümüzde yapıldığı gibi bu sefer ee, ...muşambaya sarıyorlar... ...bir de şeyin içerisine onu da duvara asıyorlar... ...ondan sonra seyrediyoruz uzaktan doğru. Mutfakta çalışırken... ...Kuran dinlenilir mi? Dinlenilir efendim. Yani Kur'an-ı Kerim'in kemali dinleyişi... ...ayrı okunabilir mi? Okunabilir efendim. Otururken... Ya işte ...başka iş yapıyorsun... Ee, ...araba tamircisin... ...tamircide çalışıyorsun... ...söküp takıyorsun vidaları... ...bu sırada Kur'an-ı Kerim ee, okunabilir mi... ...tamiret halini içinde? Okunabilir efendim... Kamili işte, abdesalı, diz çekme, kıbleye bunlar güzel şeyler ama sırf böyle bir merasımda sınırlandırırsan o zaman da Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırız. Ki biz bayağı uzaklaşmışız. Öyle değil. Ee, Kur'an-ı Kerim zikirlerin efendisidir. Ayakta de otururken de, yaktarken de okunur. Yatarken ne okuyoruz? İhlas, falak, naz, fatihe okuyoruz, sürüyoruz, yatıyoruz. Aklımıza geldi okuyabiliriz. Hürmet duygusunu zedelemeden. Evet Oğuz... Bir şey... Vallahi doğrusu olan herhalde yani şöyle diyeyim. Or or oralarını kesip almaktır doğru olan ama o Kur'an-ı Kerim midir? Yani bütün değildir yani diye Değil o açıdan da şey yapalım. Evet. İlk Müslümanlardan Hazreti ile iman eden efendimizin kızları da iman etmiştir. O zaman kritik sıralama değişiyor. Bu kaynakların için tam geçmiyor. Vallahu alem. Ama Peygamber Efendimiz'in kızları küçüktür. O yıllarda küçüktürler. Haliyle o anda nedir? Peygamber Efendimiz onları açtı mı? Daha sonra mı açtı? Bununla ilgili bize bilgi gelmiyor. Ama mesela Peygamber Efendimiz'in kızlarının Peygamber Efendimiz'e karşı en küçük bir olumsuz tavrı bile geçmiyor. Bu da geçmiyor kaynaklarımızda. Peygamber Efendimiz'in kızları küçük yaştadır. İlk önce Hatice Validemizi açmış olabilir. Onları işte nasıl diyeyim göre Hazreti Ali'ye ki o akıl edecek bir yaşlıdır. 12 yaşlarına yaklaşmıştır. Dolayısıyla akledecek bir yaşlıdır. Ali radıyallahu anh, iman etmiştir. Zeyd ibni Harise hemen iman etmiştir. Tereddütsüz. Kızlarının da bu devrede iman ettiğini zannediyoruz ve ümit ediyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'in kızlarının Peygamber Efendimiz'e itiraz ettiği, aksi teor aldığı hiç ama hiç bilinmiyor. Evet. Dağın tepesinde olup oluşabilecek kazayı bilmek, kaza üzerinde hiçbir etkinin etkimizin olmadığını anlatır. Allah'ın bizim yapacağımızı bilmesi, bunu paylaştık herhalde. Peygamber, Cenab-ı Allah'ın bizim da davranışsız, bilip bilmemesi, bizim ne irademize tesiri vardır, ne mesuliyetimize tesiri vardır, ne de olan şeyi bilmek ayrıdır olan şeyi zorla oldurmak eğer olan şeyi Cenab-Allah bizim irademiz dışında olduruyor ise o zaman mesul olmazdı demek ki bizim irademizinle irademize göre olduruyor. Nitekim ehli Sünnet de bunu böyle özetler. Oldu inşallah.